5 Ekim 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mina şeytanirracim Bismillahi Ve asr Inna al-insana khusr Illa amenu ve amelus salihat ve tawasub bil haq ve tawasub il-sabr. Sadaka Allahu lazim. Alhamdulillahi alemin Evet bu hafta tasavvuf sohbetleri başlığı altında yapacağımız sohbet e, sorularımız birkaç sorumuz var onlara inşallah cevap vermeye çalışacağız aziz Allah'ın evet birinci soru insandaki vehim kuvvetinin etkisi nedir diğer varlıklarda bu vehim kuvveti var mıdır durumu nedir insandaki vehim kuvveti vehim e, var olanı yok olmayanı var gösteren bu algıyı veren bir kuvvettir insanda vehim kuvveti yani bizim içten nasıl ki dışarıdan şeytan insanı saptırmaya aldatmaya çalışır oyunlar oynar bizdeki içeriden vehim kuvveti de aynı bu oyunları bize oynar bu vehim şüphe endişe korku Kaynağıdır ve vehmin e, belirli bir şekilde açığa çıkmasının sebebi ilimsizliktir. Çünkü ilim ilim nurdur. Eğer kişi ilim elde ederse bu nur ile etrafını aydınlatmış olur. İlim nurdur diye bunun için diyoruz ve etrafını aydınlatan insan etrafındaki e, hadiseleri görür, eşyayı görür, bunlara vakıf olur, yolunu görür, gideceği yolunu görür. Dolayısıyla ilim geldiği zaman, yani buradaki ilimden kastımız tabii ki hakikate yönelik ilim, Allah'ı bilmeye yönelik ilim. İlim geldiği zaman vehmi ortadan kaldırır. Vehmin, e, vehimden kurtulmanın en büyük ilacı ilimdir. İşte bunun için diyoruz ya Rabbim ilmimi arttır de buyuruyor allah Teala Taha Suresi 114. ayette. Burada Resulullah Efendimiz'e tavsiyede bulunuyor. Onun nezdinde bize tavsiyede bulunuyor. Demek ki bizim Allah'tan talep etmemiz, edeceğimiz en mühim meselelerden birisi de ilim. Çünkü ilmimiz arttığı nispette hakkı ve hakikati kamilen öğrenmiş oluruz. İdrak etmiş oluruz. Ve elimizde bir terazi olur. İlim çünkü terazidir. Bu sefer cereyan eden hadiseyi ya da bir söylenen sözü bu terazimizde tartarız. Tartmamız neticesinde ne derece doğru, ne derece hak, hakikat olduğunu görürüz. Faydalanacağımız kısmı varsa alırız. Faydasız, boş bir söz olduğunu görürsek bu terazide tartınca bir kenara bırakırız. Onun faydasız olduğunu anlamış oluruz. Demek ki bize bu teraziyi veren ilim oluyor. Vehim kuvveti, işte şek... Şüphe dedi ki ya bunları getirir. Insandaki bu vehim kuvvetinden dolayı insanın yarın endişesi vardır. Ve insan kazancını hep yığmak ister. Kenarıya koymak, biriktirmek ister. Bu biriktirmek istemesinin sebebi yarın endişesi, korkusu olduğundan. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette açık bir şekilde belirtmiş olmasına rağmen e, rızıklara kefil olduğunu bu bu ayette açık belirtilmiş olmasına rağmen insanlar buna net bir şekilde bir itimat güven sağlayamıyor neden? İmanlarının zafiyetinden zayıf iman olmasından ilimsizlikten şükürsüzlükten bunu birçok madde sayılabilir ve işte vehmin etkisinden yani o vehim o şüphe var ya bu şüpheden dolayı bu sefer işte yarın benim halim ne olur gibi düşüncelere giriyor mesela sahabe-i kiram zamanında Şimdi eee biriktirilmesine karşı çıkan sahabeden Ebu, mı? Ebu Derda mı? Evet. Ebu Derda Hazretleri mesela <gülüyor> sürekli tasattuk, yani. tasattuk edip elindekini tasattuk edip yani bir birikim bırakmayıp Allah'a tam teslim olmuş bir hayat yaşayan bir sahabe. E, yine Hakeza Ebu Zer. Ebu Zer Hazretleri de bu şekilde. Bunların böyle yaşantılarına sebep neydi? Teslimiyet. Tam teslim olmaları. Allah'a tam teslim olduğu zaman Mevlana Hazretlerinin fihim mafi adlı kitabının baş kısımlarında şöyle bir ibaresi var mesela. Çok o da etkileyici geliyor bana. Her zaman böyle bir sohbetle dile getiririm. Heyhat şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar. Yani burada bize takdir edilmiş olan rızkımız, levh-i mahfuzda yazılı olmuş olan rızkımız muhakkak bizim elimize geçecek. Geçmeme ihtimali asla ve kat'a yoktur. Bu inanca bu itikada tam bir şekilde kişi sarılmış olsa şek şüpheye düşmez. Acaba halim ne olur diye. Ha burada rızık meselesi deyince birbirlerine bağlantılı olduğu için ona da girelim. Rızık insanın yediği, içtiği ve üzerine giydiği elbiseden ibarettir diye ifade eder Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Yani Allahu Teala'nın kefil olduğu rızık kısmı budur. Dolayısıyla insan para biriktirir, birçok para biriktirir ama onun içerisinden ne kadarını yediyse, yemek içmek için harcadıysa ve üzerine giydiği elbisesini almak için harcadıysa işte o kişinin rızkı olur. Geri kalan biriktirdiği para... Katlar, yatlar, hanlar, hamamlar kendisinin rızkı değil. O kim bilir kimin rızkı. Artık onun rızkı hanımına mı kalacak, kocasına mı kalacak, evladına mı kalacak, gelinine mi kalacak, damadına mı kalacak, kim yiyecekse onu o yiyecek. İşte bu manada hani bunu şöyle anlaşılmasın. Yani hiçbir iş yapmayalım, oturalım madem rızkımız böyleymiş. Bir işle iştigal etmeyelim. Para kazanmayalım. Bir lokma, bir hırka hesabı mı düşünelim? Öyle değil. Tabii ki öyle değil. Onlarla ilgili gayet var da bunu kesin söyleyeyim. Siz bir biriktirirsiniz ama kim için biriktirdiğinizi bilmesiniz diye bir ayet var, açık ayet. Evet. Ne söylediniz? İşte burada tabii ki yani e, kimin için, biçin biriktirdiğini insanı ol bilmiyor. Bakalım o parayı kim harcayacak? Kim yiyecek? burada e, ne diyorduk rızkın rızkın bu kısmına kefil olduğunu söylemiştik Allahu Teala'nın hani yediğimiz içtiğimiz ve üzerimize giydiğimiz elbise olarak düşüneceğiz dolayısıyla e, bu hakikati idrak edince insanlar kazançlarından e, ne yapmışlar hep tasadduk etmeye yönelmişler çünkü Resulullah Efendimizin de bu konuda birçok hadis şerifi olduğu ortada Kişi ne kadar tasadduk ederse bu dünya malından ihtiyaç sahiplerine dağıtırsa insanların ihtiyaçlarını giderirse aslında o kısmıyla ahirete yatırımlı yapmış oluyor. Çünkü gerçek kazancı oluyor. Yani ahirete götürdüğü malı o oluyor. Yoksa burada biriktirdiği üst üste yığdığı malı değil. Resulullah Efendimiz kurbanını kestiği zaman hani hatırlarsınız ya Ayşe eee diyor kurbanımızı ne, ne kaldı elimizde dediği zaman bir budu kaldı diğerini dağıttık buyurduğu zaman Ayşe Validemiz e, demek ki o dağıttıklarımız bizim diyor yani işte dağıtılan bizim kazanç o çünkü oradan sevap elde edecek insan çünkü olaya bu manada baktığımız zaman tabi ki e, rızkın elbette ki rızkımızın peşinde mücadele edeceğiz çünkü başka bir hadis-i şeriflerde, geçen hadiselerde insanın alın teriyle kazandığının helal, en helal, en bereketli kazanç olduğunu beyan etmesi var. Burada kişi rızkının peşinde tabii ki koşturacak ama imkanı dahilinde de Allah rızası için tasattuk etme yoluna gidiyorsa o kişinin ahireti için en büyük kazancı olmuş olacak. Ama sebep işte, sebep, işte sebeplere takılmak hep vehmin kuvvetinden geliyor yani ya olursa olmazsa gibi düşüncelere girmek imandaki zafiyet ve vehmin kuvvetli olmasından eğer Allah'a tam teslim olmuş olsa kişi elbet bu rızık bana ulaşacak dolayısıyla hiçbir şeyin endişesi sebebe müracaat edeceğiz sebebe müracaat edeceğiz ama e, sebebe müracaat etmekle birlikte bu sebeplerin e, sebepleri eğer asıl verici olarak görmek pozisyonuna düşerse insan bu sefer şirke düşmüş olur. Olmaz. Oradan vebal almış olur. Yine rızık meselesinde bir hikaye var. Anlatılır. Madem yeri gelmişken onu da anlatalım. Sebeplere müracaat meselesiyle alakalı. Bir şahsın bir tanesi demiş Allah'ım sen rızka kefil olduğunu bildiriyorsun, beyan ediyorsun. İnandım, iman ettim. Ama bir görmek istiyorum. Nasıl rızka kefil oluyorsun diye. Yanına bir azık almış. Az miktarda bir azık ve çıkmış çöle. Çölde bir yere gitmiş bir e, su kenarında bir çalılığı olduğu yerde çalıların arasına girmiş saklanmış Demiş ki ya Rabbi ben buraya saklanıyorum bakalım sen bana rızkımı nasıl göndereceksin Yatmış oraya tabi azı da bitmiş az bir azı kalmış yanına azık bittikten sonra o sıcakta harap bir tat düşmeye başlıyor bir taraftan da Allah rızkını nasıl gönderecek bunu da görmek istiyor yerinden kımıldamıyor gittikçe dermansız düşüyor harap bir tat düşüyor derken bir bakıyor ki sesler duyuyor bir kervan gelmiş kervancı başı burada konaklayacağız yemek yiyeceğiz demiş kervanı durdurmuş bizim çalıların arasındaki de heh, dur bakalım şimdi geldiler beni bulurlar bulsalar da işte karnımı doyursam Suyumu içsem, yemeğimi yesem, beklentisi içerisindeyken çalıların içerisinde yatıyor. Kervancı e, kervancıcıbaşı e, konakladıkları yerde çıkarmışlar, yiyeceklerini, sofralarını kurmuşlar. Kervancıbaşı demiş ki, on işlerinden birisine şu tepeye çık, kum tepesine sağa sola bir bakın. Olur ya bir Allah'ın kulu buradan gelip geçiyordur, yolu bu tarafa düşmüştür, açsız kalmıştır, susuz kalmıştır. Soframıza davet edelim, demiş. Tepeye çıkmış o şahıs bakmış sağa sola ne gelen var ne giden oturmuşlar yemeklerini yemeye başlamışlar. Bizim o çalıların arasına saklanan adam tüh beni göremediler bulamadılar ne olacak halim falan şimdi endişeye düşmeye başlıyor. Ee, zaten harap tab düşmüş. Şimdi diyor kervan giderse bir daha kervan gelir mi ne zaman gelir? Ya ben aç susuz kalırsam ne olur benim halim bu sefer vehim kuvveti işte artık buna soruları sormaya başlıyor. Dayanamamış. Eyvah demiş bu kervan giderse ben burada aç kalırsam açlıktan da ölürüm. Halbuki güya Allah rızkı nasıl veriyor onu deneyecekti. İnanıyorum iman ettim ama bir göreyim ya Rabbi demişti. Nihayetinde çalıların içerisinden öksürmüş. Öksürük sesini duyunca kervandaki şahıslar ya bir öksürük işte bir ses geldi. Bakın şuraya falan bir bakıyorlar bir harap bir tab düşmüş bu vaziyette aç susuz kalmış vaziyette çalıların arasındaki adamı buluyorlar karga tulunma getiriyorlar, sofraya oturtuyorlar. Diyorlar ki bu açlıktan mahvolmuş, buna yemek yedirelim, suyunu içirelim. Adamı yediriyorlar, suyunu içiriyorlar. Adam kendine geliyor. Kendine geldikten sonra söylediği söz, Ya Rabbi, inandım, iman ettim, sen rızka kefilsin. Ama öksürmeden de vermiyorsun demiş. Evet. İşte o öksürmek, sebebe müracaat etmek. Yani kişi sebebe müracaat edecek tabii. Sebeplere müracaat edecek. Ama Allah-u Teala ne takdir ettiyse onu verecek. Bu tabii... Hikaye, latife ama burada vurgulamak istenilen mesele sebebe kişinin müracaat etmesi gerektiği. Yattığın yerde e, bana Allah rızkımı gönderir deyip beklerse, ha imanı itikadı çok yüksek seviyedeyse evet yattığı yerde de onun rızkı gelir. İman itikadı çok yüksek seviyedeyse Allahu Teala ona da gönderir rızkını. Birini sebep kılar, gönderir, hiç ummadığı yerden rızkını alabilir. Burada işte vehim kuvveti bizde insanlarda açığa çıkıyor. Hayvanlarda ise Allah'a bir teslimiyet var. O hayvanlar... Aç kalacağım korkusu yok. Aç kalacağım korkusu yok. Yarının endişesine girmez hayvanlar. Yarın acaba halim ne olacak? Ben bugünkü kuşlar demiyor yani. Bugün fazla buğdayları biraz toplayayım da bir tarafa biriktireyim. Yarinde bulamazsam o buğdayları yerim demiyor. Yani kainatta, alemde bütün hayvanat rızka e, Allah'ın kefil olduğunu insanoğlundan çok daha samimi bir şekilde inanç, inanç ve itikat içerisinde ve bunun e, şuuru içerisinde hayvanat. Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifi vardır. Eğer siz ee, rızkınıza Allah'ın tam kefil olduğuna tam iman etmiş olsaydınız aynı kuşlar gibi nasıl ki sabahları kursakları aç olarak çıkarlar akşamları kursakları dolu olarak yuvalarına dönerler Allah' da sizi öyle doyurur buyurmakta ya buradan işte e, şunu anlıyoruz Biz insanlarda bu vehmin etkisinden bu şekten şüpheden işte iman zafiyeti oluşuyor Bundan dolayı da rızkın endişesi altına girmiş oluyoruz Nitekim e, burada Mertebe mertebe açıklarken, izah ederken beşeriyetten insanlığa gidişte ne dedik? Önce beşeriyetten, bu beşeri, beşerden kastımız neydi? Bu kirlenmişlik içerisinde olan insanın hali. Düşünce olarak, fikir olarak, vehim kuvvetinin tesirinde bulunan, nefis teskiyesi terbiyesi yapmamış olan insan, nefis terbiye ve teskiyesine ihtiyacı olan insana biz ne dedik? Beşer diye niteledik beşer beşeriyetten insan olma yolculuğuna çıkıyoruz zaten dünyaya gönderilmiş gayemiz bu ve bu yolculuğa çıktığımızda önce beşeriyetten biraz arındıktan sonra hangi mertebeye geçiyoruz hayvaniyet mertebesine geçiyoruz hayvanların mertebesinden Allah'ı idrak etme boyutuna geçiyoruz işte ne olmuş oluyor hayvanlar beşeriden daha üstün olmuş oluyor ondan sonra hayvaniyet mertebesinden idrakten sonra neye geçiliyor bir üst mertebeye bitki nebatat mertesesinden Allah'ı idrak boyutuna geçiliyor. Çünkü nebatatta hayvanattan üstündür. İdrakta. Allah'a teslimiyette onlar daha üstündür. Ondan sonra nebatattan cemadata yani cansızlara, donuklara taş toprak dediğimiz onlara geçiliyor. Çünkü onlar hayvanattan ve nebatattan daha üstün Allah'ı bilirler, idrak ederler. Onların idrakları daha yüksektir. İşte o cemadattan sonra insanlığa seyretmiş oluyoruz. Onlar nefis mertebeleriyle orantılı olarak değil mi? Yani nefsin okumayında ayrı bir nebatata mı geçmiş? Yok o ayrı. Nefis mertebeleri ayrı bir olay. Bu e, tabi nefis mertebelerin içerisinde bu seyresizlik de var ama bu ayrı bir kategoride değerlendirmesi lazım. Yani buna şimdi nefsi emmareye e, şunu diyeceğiz hayvan diyeceğiz beşer, diyeceğiz. beşer diyeceğiz gibi öyle bir ayrım yapmayalım. O şekilde ayrım yaparsak sağlıklı olmaz. O nefis mertebeleri ayrı bir şey ama burada Allah'ı idrak yani şuursal olarak idrak mertebesinden sıraladığımız zaman hayvaniyet, bitki, cemaat, ondan sonra insanlık mertebesine geçiş var. Evet, bir diğer sorumuz, ilim mi, muhabbet mi üstün? Yani ilim mi üstündür yoksa muhabbet, aşk mı üstündür meselesi? Bu meseleyle alakalı en son 170. bölümü mü yayınlandı fütahat Mekke'de geçen salı günü yaptığımız sohbette de i̇bn Arabi Hazretleri orada da izahatını yapmıştı. İlim muhabbetten üstündür. Bu bazı e, arkadaşlar arasında karıştırmaya sebep olabiliyor veya bunun tartışması yapılıyor. İlim mi üstündür, muhabbet mi üstündür? Yani Allah'a duyulan muhabbet mi daha mertebe olarak üstündür? Yoksa İlimle Allah'ı bilmek mi daha üstündür denildiği zaman ilim üstündür. Çünkü yine Taha suresi 114'te allah Teala Rabbim ilmimi arttır de buyurmakta. Bizi ilme sevk etmekte. İlim ne dedik? Nurdur dedik. Işıktır dedik. İlim olmasıyla ancak kişi önünü, sağını, solunu, her tarafını görür, kendini bilir nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden işaretle kendini bilir tanır bu, bunlar neyle olur İlimle olur kişi Allah'ı ilimle bilebilir ilim olmazsa Allah'a bir muhabbeti olabilir sevgisi olabilir şimdi muhabbetin de yani sevginin de mertebeleri var İlim olmazsa bu mertebeyi de bilemez kişi ne diyoruz sevginin mertebelerini Muheddin İbn Arabi Hazretleri nasıl izah etmişti bize heva ondan sonra meveddet ondan sonra hub ondan sonra aşk. 4 mertebedir sevgi. İlk başlangıç mertebesine heva denir. Heva gelip geçicidir. Yani birisi birini seviyorum dediği zaman üç gün sonra sevgisi bittiyse işte bu heva mertebesinden sevgi. Halbuki o kişi tabii bu mertebeleri bilmediği için, ilim olarak bilmediği için işte ben falancaya aşık oldum. Oo, yanıyorum tutuşuyorum bittim ölüyorum aşık oldum ee tamam ne yapacağız işte evleneceğiz edeceğiz bilmem ne evleniyorlar 2 ay sonra boşanıyorlar e, nasıl aşık oldun sen aşk, aşkta boşanma olur mu aşk bakın şimdi heva bu heva heva mertebesinden olduğu zaman 3 gün sonra bu kalpten çıkar bu sevgi hevanın bir üst mertebesi meveddet dediğimiz burada artık kalbe yer etmeye başlar henüz tam oturmuş değil bu sevgi Hup'ta artık oturur Hup dediğimiz mertebeye geldiği zaman O sevgi artık kalpte oturur Aşk dediğimiz boyuta geldiği zaman Sevgi artık Seven sevdiğinde yok olur Sevdiğinin boyasıyla boyanır Aşk mertebesinde Her şeyiyle sevdiğine ram olur Her şeyiyle Aşk boyutundan bir sevgi ister zahiri manada olsun dünyalık Bir e, Erkeğin bir kadını sevmesi Ya da bir kadının bir erkeği sevmesi olsun İsterse ilahi mertebeden olsun Allah'a duyulan aşk olsun bu mertebeye geldiğinde yani aşk mertebesine geldiğinde bunun geri dönüşü olmaz. Bu tamamen kalbe oturmuştur asla bir daha o sevgi ve o muhabbetten sıyrılıp çıkamaz o kişi. Çünkü aşk aşaka ışaka denilen o sarmaşık türü varmış. Ee, bir ağaca sarılıp sardığı zaman dikenli o sarmaşıkla o ağacı birbirinden ayıramazsınız. Ancak parçalamanız gerekir. İşte aşk buradan türemiş. Aşk. Aşka. aşaka denilen o sarmaşık cinsinin ismi verilmek e, suretinde aşk denilmiş buna. İşte aşk boyutunda olduğu zaman bu muhabbet bir daha geri dönüşü olmaz. Çok e, kalpte tamamen yer etmiş olur. Seven sevdiğinde yok olur. Bunu İbn-i Arabi Hazretleri Fütahat'ta detaylıca anlatmıştı. Daha önce başka de dile getirmiştik. Buradan tekrar dönersek ilim mi muhabbet mi üstündür? İnsan muhabbetinin hangi mertebeden olduğunu bilmek için dahi ilme muhtaçtır. Eğer o ilim yoksa kendi muhabbetinin yani seviyorum dediği sevgisinin hangi boyuttan sevgi olduğunu yine ilimle bilmek zorunda. İlim olmazsa nasıl bilecek? Yine İlim olması lazım ki sevdiğine nasıl hürmet etmesi gerekiyor. Sevdiği ki Allah kast ediyoruz. Nasıl ibadet etmesi gerekiyor. Nasıl onu razı etmesi gerekiyor. Bunları ancak ilimle bilebilir. Hocam Hz. Musa ile çoban arasındaki kısa Evet bir kıssa var. O gelmişken ona da değinelim. Şimdi çobanın bir muhabbeti var orada. Ne diyor ee, anlatılır kıssa. Çölde giderken... Deniz kenarında Hz. Musa bir bakıyor ki bir çoban oturmuş, kumun üzerinde yuvarlanıyor bir kum tepeciğinden aşağıya, tekrar çıkıyor kum tepeciğine, tekrar yuvarlanıyor, güya kendince ibadet ediyor Allah'a. Ondan sonra birkaç kez yuvarlandıktan sonra yorulmuş, oturmuş. Ondan sonra ey güzel Allah'ım yanımda olsaydın, şurada seni kucağıma oturttursaydım, tüylerinin arasından bitlerini temizleseydim, şurada taze koyunlardan sütü sağsaydım sana, taze taze bir süt içirseydim diye anlatmaya başlayınca Hz. Musa sinirleniyor, hiddetleniyor ki Hz. Musa celalli bir peygamberdi. Çıkıyor oradan, kumun arkasından, izlediği yerden bir adam diyor sen neler söylüyorsun Allah öyle kucağına alıp oturtulacak, bitlerini ayıklayacak süt içirecek bir şey değil sen nasıl böyle şeyler sözler sarf edersin, o yaptığın nedir diyor işte ibadet ettim, yukarıdan aşağı tepeden aşağı yuvarlandı, öyle ibadet olmaz Allah'a ibadet böyle olur Allah şöyledir, böyledir anlatmaya gayret ediyor, tabi çoban cahil, bilmiyor ve bundan ayrılıp Yürüyüp gidiyor denizin üzerinde ve Musa Musa diye bir ses işitiyor. Bakıyor ki arkasından çoban da denizin üzerinde yürüyerek gelmiş. Bu kısa kısa da böyle anlatılıyor. Diyor ki senin şu anlattıklarını karıştırdım bana bir daha anlatır mısın? O zaman Allah'tan Nida geliyor. Diyor ki bırak okulumu ya Musa. Benim öyle kullarım da var. zannı öyle. zannı öyle. Evet. Şimdi bu samimiyetle samimi bir şekilde Allah'a yönelmesiyle e, Allah ile yani Rabbi, Rabbim diye Allah diye kendi zannında tasavvur ettiği bir ilahına ibadet ediyor bu çoban. Ama ilmi yok. Şimdi onun da bu kıssada anlatılan öyle kullar da var. Eyvallah öyle kullar da var. Ama şu hakikat de var. Allah cahili dost idtihaz etmez. Allah cahili dost edinmez. Bu genel kaide. kaide. Eğer tabi kamil, e, aradığımız kamillikse biz burada kemalatı konuşuyoruz eğer kişi cahilse Allah onu kendine dost olarak almaz eğer o kişiyi Allah dostu olarak alacaksa önce cehaletten kurtarır Cahil. onu ilim sahibi yapar cehalet karanlığından kurtarır ilim nuruyla nurlandırır ondan sonra dostları sınıfına almış olur listesine kaydetmiş olur dolayısıyla ilim e, her halükarda ilim Muhabbetten üstündür i̇lmi, Baktığımız zaman ilim yoluyla Ehlullah arasında baktığımız zaman Bütün Ehlullah ilim yoluyla Belli mertebeye gelen Ehlullah'a yani ilmi çok geniş olan Hakikate dair ilmi çok geniş olan Ehlullah'a baktığımız zaman ne diyoruz? Seçkinleri diyoruz. Ehlullah'ın seçkinleri Diyoruz değil mi? Makamları En yüksek olanlar. Neden? Bunlar çünkü ilim sahibi İlim şunu da verir İlim bir şeyin sebep-sonuç ilişkilerini bir şeyin hikmetini detayıyla bilgisini verir ilim. Eğer ilim yoksa bir şeyin sadece sonucunu e, görebilir kişi. Yani nasıl görebilir? İşte e, keşif dediğimiz hadiseyle bir şeyin sonucuna vakıf olabilir ama o başlangıçla sonuç arasındaki merhalelerin ne şekil olduğunu birbirleriyle bağıntılarını, ilintilerini teferruatını anlatamaz. Ya bu böyledir der geçer ama i̇bn Arabi'de neyi görüyoruz her şeyin başlangıçla son arasındaki bağlantılarını ilintilerini detayını her şeyle anlatıyor doyurucu bir bilgi veriyor yani kemalat ilimdedir insan muhabbetinde de eğer ilim varsa zaten muhabbeti de otomatik getirir yani İlim olacak da muhabbet olmayacak gibi bir algı kesinlikle çıkmasın. Hakikate dair ilim sahibi olan kişiye otomatik zaten Allah'a dair duyduğu muhabbet de açar çıkar. Çünkü o ilim onu muhabbete taşıyacak. Birbirini besliyor. Besliyor birbirini. Ama muhabbet ilmi gerektirmez. Kişi e, muhabbet duyabilir, sevgisi samimiyetle sevgiyle yönelebilir, ama ilmi yoktur. Bu sefer o muhabbetinin nevini de bilemez işte, türünü de bilemez, derecesini de bilemez. Bunu da bu şekilde açıklamış olduk. İlim muhabbetten üstündür. Son noktayı da bu şekilde koymuş olduk. Evet her ilim sahibi bu ilimden faydalanır mı? Şimdi ilmin bir yaşayanı var bir de taşıyıcısı var. Her ilim sahibi o ilimden faydalanmayabilir. Bazı insanlar vardır ki ilmin sadece taşıyıcısıdır. Yani yük yüklenmiştir sırtına almıştır bu dünyada alır o ilmi ama o ilmin getirisi olan marifete vasıl olamamıştır o ilmi ilimle amil olmamıştır yani o ilimi yaşamamıştır o yaşayarak onun getirisine e, vasıl olmamıştır sadece okumuş olduğu ya da işitmiş olduğu bilgiyi ezber etmiştir bulunduğu ortamda anlatır evet. bu budur şu şudur ilim olarak dile getirir. Bu bunlara, bunlar işte ilmin taşıyıcısıdır bunlar. İlmel yakın mı olur mu bunlar? İlmel yakin mertebesinden bilmek mevzusu da yine onun amil olmak, yaşamayı gerektirir. Yani. Acaba bu güler mi? Rabbim bir şey var bunlar ee, kitap yüklü eşekler. Evet, işte taşıyıcıdan kastımız bu işte. Onlar kitap yüklü eşekler gibidir. Mevzusu bu. Yani merkektir. Kitap yüklü merkepler gibidir. İşte bu bu bu bu oluyor. Taşıyıcı oluyor. Yani o ilmi elde etmiş, öğrenmiş fakat o ilminde yapılması gereken, hayata geçirilmesi gerekenleri geçirmemiş, hayatına geçirmemiş, yaşamamış. Sadece taşıyıcısı olarak taşımış. Ha bu taşıyıcı bir yerde kalkıp da konuştuğunda, ifade ettiğinde o meclis içerisinde o ifade edilen ilmi alıp faydalanacak insanlar olabilir. O ilmi alır oradan, o ilimle amil olur, yaşar, burada da işte o taşıyıcı bir yerden bir yere nakletmiş olur bu, o yükle taşımış olur. Yaşayana gelirsek, yaşayan edindiği ilmi hayatına geçiren, amellere döken, fiiliyata döken kişi olmuş olur ki bu kişi hem ilim sahibi olmakla bu ilminden başka insanları da faydalandırmış olur hem de eldindiği ilmi yaşayarak da marifete ermiş olur diyoruz ya e, şeriat, tarikat e, hakikat, marifet sıralamasında ne diyoruz? önce şeriat bir kişide olması lazım oturması lazım, şeriat ilimlerini elde etmesi lazım ondan sonra şeriat insanı tarikata sevk eder diyoruz, yani tarik yol Allah'a giden yol tarikat düsturlarıyla, edebiyle, ahlakıyla metotlarıyla, kişi e, nefis terbiye ve teskiye yoluna girer seyri sülükünü yapar ve tarikattaki yaptığı seyri ilim elde etmesiyle hakikate vasıl olur hakikatleri elde eder öğrenir İşte bu öğrenmiş olduğu hakikatler kişide yaşamakla birlikte bu hakikatler marifet açığa çıkarır İşte bu hakikat yaşadığımız zaman bizde açığa çıkan hale bu hakikatin getirisine de marifet demiş oluyoruz marifeti de açığa çıkarmış olur marifete vasıl olmuş olur kişi. Evet, bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk, izah etmiş olduk. Evet, bu taşıyıcı kişinin söylemiş olduğu, anlatmış olduğu ilimleri dinleyen açısından faydalı mıdır? Tabii ki aradığı bir bilgi ise faydalıdır. Fayda arz eder dinleyen kişi bunu hayatına geçirdiği zaman. Şimdi buradan ilim mevzusundan birbirleriyle bağlantılı olduğu için şu konuya da geçelim o zaman davet, Allah'a davet yapanlar üç türdür Muhdin İbn Arabi Hazretleri bunları bu şekilde ifade ediyor Rabbi ile Allah'a davet edenler Rahman'a davet edenler bir de ilah ismine davet edenler Rabbi ile Allah'a davet edenler Rabbi cihetinden Allah'ı ancak Rabbi hassı ciyetiyle tanımış bilmiş kişilerdir. Bu, bunlar nakıstır. Çünkü Rabbi hassı, hani hadis-i şerifte ne diyor? Nefsini bilen Rabbini bilir. Kişi nefsini tanıdı, Rabbini tanır. Ama olay burada bitmiyor. Rabbül alemin olan Allah'ı bilmek tanımak lazım ki kemalat açığa çıksın. Kişi Rabbi ile Allah'ı tanımasıyla, Rabbi ile tanımasıyla bu sefer bu şekilde davete başlarsa, Rabbi cihetinden Rabbi hasının verisi neyse O isimler cihetiyle Nakıs bir davette bulunacaktır Dolayısıyla böyle bir davetçinin Davetine icabet eden Böyle bir mürşidin davetine icabet eden kişi de Nakıs kalacaktır Çünkü e, sınırlı Rabbi cihetiyle belli bir alanda Davette bulunmakta Kişi e, Burada Nefsine davet de girer işin içerisine yani maalesef çevremizde, ortamda, dünyada böyle belli bir düzeyde Rabbi hasını öğrenmek babında bu kadar bir ilmeye, ilme vasıl olduktan sonra davet etrafındakileri davet ederken doğru yaptığını zannederken nefsine hizmetçi çağıran, nefsine hizmet ettiren bir güruh da var. Yani ne yazık ki bunlara şeyh ya da mürşitte diyorlar. Bu sefer bu ne oluyor? Rabbi cihetinden davetle nefsinin teskiye olmamış bir nefis olması hasebiyle nefsine hizmet ettirmiş oluyor. Davetini buradan yapmış oluyor. Bu nakisiyet arz ediyor. Rahman ismine davet var. Burada kişi Allah'ın rahmeti cihetine, tamamen rahmeti cihetine dönük bir davette bulunabilir. Yani gazap kısmına hiç değinmez, hiç ele almaz. Hep Allah'ın affediciliği Cihetiyle Anlatır Allah'ı Bu sefer bunu bu davete uyanlar Bu davetçinin etrafında toplananlar Şeriatın ahkamına Ehemliyet vermezler Önemsemezler Nasıl olsa Allah affediyormuş Eğer ne yaparsan yap affediyormuş gibi Bu sefer şeriat hükümlerine karşı bir gevşeklik Sakat bir anlayış Tabi sakat bir anlayıştan dolayı Şeriat hükümlerine karşı bir gevşeklik oluşur işte maalesef maalesef günümüzde var ya işte kah daim namazdayım deyip namazla alakası olmayan ne bileyim işte oruçla alakası olmayan şöyle yapan böyle yapan nefsinin istek ve arzuları heva hevesi doğrultusunda bir hayat yaşadığı halde kendini de şöyle savunan kalbim temiz ee, benim kalbim temiz en azından kalbim tertemiz ya bu beni kurtarır gibi savunanlar da oluyor işte bu tür davetçilerin peşinden gidenler böyle yanlış bir ee, şeyde de kalabiliyorlar. Nakıs bir davetçiye icabet etmek neticesinde kendileri de nakıs kalıyorlar. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri der ki işte bu üçüncü sınıf ilahi davet yapanlar kemal üzere davette bulunurlar. Çünkü ilahi davet yani Allah'a davet edenler Allah'a davet edenler yaptıkları davetlerde gerektiğinde Allah'ın gazap yönünü anlatırlar. Şeriatın ahkamlarını net bir şekilde ortaya koyarlar. Mutlak surette şeriata uyulması gerektiğini ifade ederler. Asla ve kata şeriattan taviz verememesi gerektiğini ifade ederler. Bununla birlikte Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmış olduğu hakikatini de dile getirirler. İşte bunlar ilahi davet yolu üzere davet edenlerdir ve yani, İbn Arabi Hazretleri diyor ki işte ilahi davet yolu üzere davet edenlere tabi ol ki kemalatı bulasın, kurtuluşu bulasın. Yanlışa sapmayasın. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Amin. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben <Sessizlik> Allahumma ofirli veli walidaye veli ilmiminin ve ilminatı al-ahiyay minkum al-ammat. Allahumma salli ala siedina Muhammedin al-fatihi lima oliga vel-hatmin ma sabqa nasr al bil-haq vel-hadi ila sratika mustaqim ve ala Alihi hak quadrhi b-miktarihi al-azim. SubhanAllahzi arani. SubhanAllahzi mekane. Ya alimu mekane. SubhanAllahzi arani. Esselatu ve selamu alaikye yar Rasulullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyid al-Evvelin vel-Ahirin. aleyhim ve aleyna ecmain. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasekun. Ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rabbil alemin. El-Fatiha.